E, kırsal yaşam ve ekolojik denge e, su sıkıntısı tehdidiyle karşı karşıya ama yetkili ağızlardan gelen cevaplar açıkçası pek net değil. ABC kod adlı bazı gizemli çözümlerden bahsediliyor. E, tasarruf edin dersek vatandaş korkar deniyor. E, ya da kurumlar internet sitelerinden böyle gürül gürül e, sular akan fotoğraflarla basın açıklamaları paylaşıyorlar. E, hal böyleyken e, dizinin ilk programında e, öncelikle mevcut durumu netleşti.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 Mali yıl başında mali bütçeler yapılıyor. herkes onu şeye koyuyor, yurulaya koyuyor. Sonra bütçe açık veriyorsa tedbir alıyor vesaire. Şimdi bizim böyle bir alışkanlığımız yok Türkiye'de. Yani su yılı'nın başı su yıl başçası 1 Ekim de yürürlüğe konacak bir su bütçesi kimse hazırlamıyor. Şimdi 1 Ekim'de su bütçesi alamıyor. gibi suyu takip edilmesi de pek takip edilmiyor. Şimdi kuraklık, meteorolojik, hidrolojik, tarımsal, sosyoekonomik gibi dört çeşit.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 Geriyiz yani biraz zihniyet konusunda geriyiz ama suyu aşırı kullanan göller havuzlar kanallar yapıyoruz yani O yeni e, sitelerin ye, içerisinde gürüldüğü gürül akan suları görmek mümkün oluyor yani, genelde Ya yani Bunlar yeraltı suyunu kullansa bile kuyu suyu falan diyorlar o da su yani sonuçta yeraltı yerüstü bir suyu ayırmıyoruz öyle ayrım yok yani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 Çok kolay arıtılabilen kırayı bir sudur bu. Aslında kullanılabilen bir Tabii, e, ürünü biz direkt atıyoruz. Atıyoruz, pisletiyoruz. Kanazasyonu denize gönderiyoruz ya da alıyoruz. Onu pislettikten sonra hep temizlemeye çalışıyoruz. Bir de şöyle oluyor. Bu kan yağmur suyu kanazasyonla beraber olduğu için aşırı yağmurda kanalizasyon taşıyor. Hmm. Her taraf pisliğe karışıyor. Bu sefer yani. o koku meseleleri Yani şey hijyen problemi de yaşıyoruz. Yani şimdi İstanbul'da 3 kat yağsa yani iklim değişiyor. Diyelim ki bizim iklimimiz aşırı yağışa göre kadar göre değişiyor. Yani bizde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 Şimdi mesela işte İstanbul kuzeyinde ne yapılıyor? Üçüncü Havalimanı yapılıyor. Orada bakınca şey görebiliyor muyuz mesela su havzası? Yok ama Kanal İstanbul yapılırsa Sazilere barajı iptal ediliyor. E, bu Üçüncü Havalimanı aynı zamanda Terkos'un su havzasına biraz giriyor ama Terkos'tan suyun suyunu İsrançı'dan alıyor. Ömerli Barajı suyunu Melen'den alıyor.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 terkosun stopum havzasının bir kısmının yok olmasını pek onlar için fazla bir şey ifade etmiyor. Yani o rakamlara bakıldığı zaman ne küçük kalıyor. Hı hı. Yani Aslında İstanbul'un en büyük problemi aşırı nüfus ve nüfus sanayi. Bütün yumurtaları bir sebete koymuşuz biz İstanbul'da. Türkiye'nin bütün sanayisi, eğitimi, ticareti hepsi burada. E, bu da tabii kaldıramıyor. Bu sefer e, havzalar arası su taşımaya başlıyorsunuz. Bu çok maliyetli bir de, bir de sürdürülebilir değil.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 Yağmur yağar oradan buradan, üstümüze ipek yorgan, sen işte buradan. Vay deli deli, kuş dili deli, mevlam kulu sevdim seni, vay deli deli, kuş dili deli, vay, vay. sine voy tiriti tirik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 Tohum'dan hasıla ekolojik yaşam programında meteoroloji ve afet yönetimi profesörü Miktat Kadıoğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. İlk yarıda kuraklığı mevcut durumunu ve bunu etkileyen sebepleri konuştuk. Şimdi biraz da neler yapılabileceğinden ileride bahsedelim. Ne tip e, bireysel olarak da ya da kurumsal yönetimsel olarak da ne gibi şeyler e, yapabileceğimizden bahsedelim. E, şarkıdan önce bahsediyorduk yani hep taşıma suyla e, dönen bir durum var aslında. Nerede kuraklıkla ilgili bir konu olsa İstanbul'da Melen'den su gelecek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 Yani mesela yani İstanbul'da nüfus artışının artışı'nın daha fazlasında su tüketiliyor. Kişi başına tüketilen su miktarı İstanbul'da artıyor giderek. Yani anlıyor musunuz ne kadar? Şimdi bir yağmur yağdığı zaman en çok korktuğum şey benim kurak zamanında bir yağmur yağması. Hı -hı. Millet tek "Oh tamam işte bitti kuraklık ya. Buralara sel aldı işte. Bahçelerde dolmuştur yani." diyor. Doğru. Ya o zaman ben başlıyorum aman gözünü seveyim kuraklık var. Dikkat. Ha yapmayın